665, numaralı konu, halifeliği halka geri vermek, Hz. Ebu Bekir'in hilafet hakkında hutbesi ve, ben hiçbir gün veya gece ona talip olmadım, demesi, evet, Hz. Ebu Bekir, ey insanlar, eğer zannederseniz ki, ben sizin halifelik makamınızı isteyerek aldım veya herhangi birinize, diğer Müslümanlara nazaran kendimi üstün görerek aldım, Allah'a yemin ederim, ben bunu isteyerek almadım ve herhangi birinizden veya Müslümanların herhangi birisinden kendimi üstün tutarak almadım, hiçbir gece hiçbir gün de buna talip olmadım, ne gizli de, ne de açıkta, bana halifelik makamını vermesi için Allah'a dilekte bulunmadım, bana büyük bir yük yüklenmiştir, bunu taşıma gücüm yoktur, ancak Allah bana yardım ederse taşıyabilirim, istiyorum ki, Hz. Peygamber'in ashabından herhangi biri adil davranmak şartıyla onu üzerine alsın, halifeliği size geri veriyorum, sizin bende biatınız yoktur, siz kime istiyorsanız ona verin, ben de sizlerden birisiyim, dedi.